ben de seni takip ettim. Baktım ki Dihiyetülkel bir oradadır dedim. Hazreti Peygamber, sen onu gördün mü diye sordu. Evet gördüm dedim. Hazreti Peygamber, işte o Cebrail'dir. Bana beni Kureyza'ya çıkmamı emretti dedi.